Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, internet üzerinden bizleri dinleyen kardeşlerimiz, öncelikle sizleri Allah subhanehu ve Taala'nın selamıyla selamlıyor, yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve de özellikle bu tefsir derslerimizin hayırlara vesile olmasını Alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'dan niyaz ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi böyle bir tefsir dersini başlamayı bizlere lütfeden Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd ederek başlamak istiyorum cümlelerimi. Takdir edersiniz ki kardeşlerim, tefsir, Allah subhanehu ve Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını anlamak adına yapılan ilmi çalışmaya denir. Buradan hareketle kardeşlerim tefsir dersinin ehemmiyetini anlamak için Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonelliğini idrak etmek kaçınılmazdır. Yani eğer ki bizler tefsir ilminin ehemmiyetini idrak etmek istiyor isek, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in özelliğini, Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonelliğini başka bir ifadeyle bilmemiz gerekecektir. Ki onun, yani Kur'an'ın, Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın ehemmiyetini idrak, tefsir ilminin ehemmiyetinin idrakını kolaylaştıracaktır. Buradan hareketle, <gülüyor> Tabi esas konumuz olmaması hasebiyle böyle bir girizgah yapmayı uygun gördüm. Onun için Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğunu anlatmak adına bazı noktaları sizlerle paylaşacağım. İnşallah Rahman ardından ise tefsir usulüne dair bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim Allah subhanahu teala'nın kelamıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu inşallah akli bir mesele olması hasebiyle önümüzdeki hafta incelemeye çalışacağız. Onun için oraya hiç girmeden Kur'an öncelikle şunun bilinmesi gerekir. Kur'an-ı insanlığın bakın sadece Müslümanları demiyorum insanlığın kurtuluş reçetesidir. Kur'an'a sımsıkı sarılan Kur'an'a ittiba eden en doğru yol üzere olur. Bunu vaat eden, bunun garantörü, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O garanti ediyor. Kur'an'a sımsıkı sarılırsak, Kur'an bizim rehberimiz olursa ki özellikle bugün buna ihtiyacımız var. Öyleyse, Allah Teala şöyle buyuruyor kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzı al-Qur'âne yehdi lilleti <Sessizlik> hiye Bakın Kur'an'ı tarif ediyor Allah. Bizim tarifimize hacet bırakmadan Kur'an'ın nasıl bir özelliğe sahip olduğunu, Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu Allah bize beyan ediyor. İnne hâzı al yehdi lilleti <Sessizlik> hiye Kur'an Kendisine tabi olanı, sarıldın ya Kur'an'a, tabi oldun ya Kur'an'a, en doğru yola ileten Kur'an'dır diyor Allah. Ekvam, en doğru yol, dost doğru yol, ötesi yok. Allah bunu vaat ediyor. Başka bir ayet-i kerimede, sa'udü billah وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an ayetlerinden müminler için şifa ve rahmet vardır diyor Allah bizim bugün buna ihtiyacımız yok mu kardeşlerim vallahi var bugün bizim Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacımız var esen sert rüzgarlar karşısında Uhud Dünya gibi durabilmek için Kur'an gibi dayana ihtiyacımız var. Ama gelin görün ki Kur'an'ın bize faydası ancak onun anlamak, amel etmek ve de hayatımızda egemen kılmakla mümkün olur. Ötesi olmaz. İşte kardeşlerim Kur'an'ın fonksiyonelliği bu. Hani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya hadisi şerifinde تَرَقْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَا۪ينَ Dikkat buyurun. تَرَقْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَا۪ينَ Size iki şey bıraktım. Ve تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا lan تُدِلُّ بَعْدِ اَبَدًا Kitab Allah ve sünneti. Size diyor iki husus bıraktım. İki şey bıraktım eğer onlara sımsıkı sarılırsanız bırakmazsanız o konularda gevşek davranmaz iseniz لَنْ تُدِلُّوا بَحْد۪ي اَبَدًا Benden sonra kesinlikle dalalete sapmayacaksınız Nedir o? Kitab Allah sünneti. Kur'an böyle bir Kur'an Kur'an böyle bir kitap Kendisine tabi olunduğu zaman onu rızai ilahiye götürecek bir kitap. Allah bunu vaat ediyor. İşte kardeşlerim Kur'an'ın özelliği böyle olduğundan hareketle, dedik ya başta tefsir ilmi de Kur'an'ın lafızlarını anlamak adına yapılan, onun üzerine manalar vermek adına yapılan bir ilmi çalışmadır. Öyleyse tefsir ilminin ehemmiyeti de, Kur'an'ın ehemmiyetinden ötürü önem arz eder. Tefsir dersleri bunun için önemlidir. Tabi gerek selef ulema olsun, alimler olsun, gerek muasır alimler olsun birçok tefsir eserleri kaleme almışlardır. Okumakta, onlardan istifade etmekte mutlak elzemdir. Ama seçici olmak gerekir kerim kardeşlerim. Bu hatırlatmayı da yapmayı kendime bir e, vecibet telakki ettim. Yani her önüne gelen veya önümüze, e, işte karşımıza çıkan tefsir dersleri muteberdir manasında değil. Lütfen e, bu bilgiyi de ne yapalım? Hiçbir zaman e, unutmayalım. Örnek veriyorum. Mesela muasır tefsirlerden olan Elmenar ki müellifi Reşit Rıza'dır. Ee, mesela bir örnek verecek olursak kardeşlerim. Saadübillah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ bima اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse fasınta kendisidir. Ayetini tefsir ederken yorumlarken görüyoruz ki küfür yönetimine iştirakın caiz olabileceğini ne yapıyor? Yorumunda yer veriyor ve böyle neticelendiriyor bu Ayet-i şerhini. Onun için hatırlatma adınaydı bu sadece kardeşlerim. Her tefsir muteberdir manasında değil, seçici olmak gerekir. Bunu hatırlattıktan sonra, böyle bir girizgahtan sonra kardeşlerim tefsir usulüne dair bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biz Kur'an'ı anlamaya çalışacağız, öyle ya. Allah Subhanahu ve Taala'nın bize olan hitabını anlamaya idrak etmeye çalışacağız. Öyleyse bunun bir usulü olmalı, bunun üzerine temellendi esaslar olmalı ve öyledir de zaten. Tabi her yani tefsir usulüne dair her meseleyi burada ele alacak olursak buna vakit de müsait olmaz. Hem ne olur biraz daha kısır döngüde hareket etmiş oluruz. Ama ben bazı önemli bulduğum noktaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Ama tefsir usulüne dair bazı önemli noktalara geçmeden önce kardeşlerim, bir soru yönelterek devam etmek istiyorum. Şimdi sahabe ikram, asrı saadet dediğimiz o dönemin güzide insanları Aradan 1400 sene geçmiş olmasına rağmen biz hala onları hayırlara iade ediyor ve onların eşsiz örnekliğini her defasında ne yapıyoruz? Gündeme getiriyoruz. Ve onların en iyi Kur'an'ı anladığını yer yer hı? gündeme geldiği zaman söylüyoruz. Peki soru şu. O sahabeyi ikram, Rıdvanullahi aleyhim ecma'in Kur'an'ı nasıl anlamışlar? Allah onlardan hayattayken razı oldu. Bizim de gayemiz o. Ve bizim için Kur'an bizi Allah Azze ve Celle'nin ilahisine götürecekse biz de onlar gibi anlayalım ve biz de Allah Azze ve Celle'nin müjdesine mazhar olalım. Görüyoruz ki kardeşlerim, istikrar yoluyla bakarsak eğer asr-ı saadet dönemine onların Kur'an'ı anlamada şunları takip ettik, ettiğini görüyoruz. Bir, karşılaştıkları ayeti kerime eğer onların anlamadığı bir kavram taşıyorsa onu şeriata götürdüler. Ya o konuda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ona icabet ettiler. Yahut da bir kelime vardır. Asıl itibariyle Arapça'da Lugavi olarak, lugat olarak bir anlam kazanmıştır. Ama şeriat gelir ona bir başka bir mana yükler. İşte sahabeler o noktadan itibaren şeriatın uygun gördüğü veyahut da o kavram için adını belirlediği nedir? Manayı almışlardır. Mesela salah kelimesinde kavramında olduğu gibi. Birazdan da gelecek örnek olarak ama Salah'ı biliyorlardı, duaydı, niyazdı, yakarıştı. Ama şeriat geldi dedi ki, bundan sonra Salah dediğim zaman konuşulduğu zaman e, belli bir disiplini olan, ameli bir eylem aklınıza gelmeli. Tamam. Alâ aynina ve râsina başımla beraber. <gülüyor> i̇şte sahabelerin Kur'an'ı anlamak adına yaptıkları İlk ve en önemli işlerden bir tanesi buydu. İkincisi kardeşlerim dil. <gülüyor> <gülüyor> bu apaçık bir Kur'an, bu apaçık bir Arapça. O zaman Arap dilinin kurallarına riayet ettiler. Bilmiyorsak şöyle bir mana yükleriz geçeriz demediler dili ihmal etmediler kardeşlerim. Örnek veriyorum. Hani az önce şeriat bir kavrama mana yüklediyse demiştim ya. Şeriat yani şari her zaman bir kavrama mana yüklememiştir. Mesela şu ayetle karşılaşınca sahabeyi ikram sallallahu billahi hurrimete aleykumul meytete size ölü eti haram kılındı. Şimdi ölü Ölü eti dediğimiz zaman ölü manasını ne yapmışlar? Bir düşünmüşler. Şeriat ölü kavramına özel bir mana getirmiş mi? Salah gibi. Hayır. Öyleyse demişler ki bu meyte kelimesi bizim kullandığımız dil kurallarına göre anlaşılmalı. O zaman ölü neye tabir ediliyorsa o zaman? Onu onun dışında da kullanmamışlar kardeşlerim. Üçüncüsü ve belki de günümüz tefsirlerinde en çok ihmal edilen noktalardan bir tanesi olan akıl konusu. Dedim ya belki bugün vaktimiz yetişmezse Kerim kardeşlerim. Onu haftaya sarkıtacağız inşallah. Ama aklın Kur'an'ın Allah kelamı olduğu konusunda hakem tayin ettiler. Bugün tefsir çalışmalarında bunun ihmal edildiğini görüyoruz. Bu kelam, bu Kur'an'ın okuduğumuz kelamı kime ait? Bunun sahabeler, رضوان الله عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ akılla ilk önce tespit etmişler. Ardından ve belki de en önemlisi, aklı yerinde kullanmışlar. Bir örnek vereceğim, bakın. Sahabeleri, Allah'ın razı olduğu mananın dışına çıkmamalarına iten akıl faktörünün ehemmiyetine. Dikkatlerinizi ediyorum lütfen. Aklın idrak ettiği alan bellidir. Değil mi? İhsas ettiğimiz alan bellidir. Duyu organlarımız vasıtasıyla ortaya bir fikir koyabildiğimiz metodolojik he, bu yapı bellidir. Mesela... Şöyle bir ayet-i kerime, dikkatlerinize sunuyorum. ''Aleyhâ melâiketun ghilâdun Onun diyor, baş ucunda güçlü, iri ve de şiddetli melekler vardır diyor. Hani bir ayet-i kerime de azaplandırırken. Subhanallah. Biz bugün bakıyoruz tefsirlere, işte ne kadar güçlü, şu kadar güçlü, işte şu kadar boyunda... Yani şu kadar omuzları geniş, işte başında hiç e, soluklanmadan duran, ne bileyim. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nakli bir beyanatı olmayan alanda ve aklında ahkam veremeyeceği, fikir beyan edemeyeceği alanın dışında kalan yerlerde biz melekleri tasavvur etmişiz. Yok bu kadar geniş. Çok güçlü. Kaşları çatık. Ne bileyim. Bunları görüyoruz tefsirlerde. İşte sahabe Arapçaya hiç olmayanlar kadar vakıf olmalarına rağmen buradan ileri gitmemişler. Eğer ki Allah'ın Resulü oraya bir beyanet vazetmediyse, koymadıysa öyle kalmış o mesele. İşte sahabeler Kur'an'ı böyle anlamışlar kardeşlerim. Biz de bu çerçevede İnşallah bu hafta ve belki yetişmezse önümüzdeki hafta tefsir usulünü bu çerçevede bazı noktalarda toparlamaya çalıştık ve inşallah sizlere bunu sunmaya çalışacağız. Bu sahabelerin de Kur'an'ı nasıl anladıklarına dair e, gerçekleri diyelim artık paylaştıktan sonra tefsir usulüne dair bazı bilgilere geçebiliriz. Öncelikle kardeşlerim, dil meselesi. Bugün ben Kur'an'ı tefsir edeceğim? Kur'an'ın bir ayetini anlamaya, idrak etmeye mi çalışacağım? Onu da geçtik, ona bir yorum mu ortaya koymaya çalışacağım? Öncelikle ihmal edilmemesi gereken şey, dil faktörüdür. Dil ne kadar önemli. Bugün duyuyor muyuz şöyle şey, şöyle argümanları kardeşlerim? Ya yani lisan çok önemli değil. İşte mealden okuduğumuzu anlayalım. Veyahut işte e, Kur'an sadece Araplara mı indi, ben Türk'üm, benim kabahatim ne? Buna benzer yaklaşımlar. Tabi bunun tartışmasının yeri değil burası ama lisanın önemine vurgu yapmak istiyorum. Bu Kur'an Arapça mı indi? Lisanun arabiyyum mubiyyum. Arapça lisanıyla indirdik diyor Allah. Bakın. Dilin Kur'an'ı anlamada, İslam'ı taşımada, İslam risaletiyle ile hemhal olurken dilin ehemmiyetini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Biz değil. Mecliste dikkat buyurun kardeşlerim. Dil ne kadar önemliymiş dikkat buyurun. Allah'ın Resulü mecliste oturuyor. Şu orada köşede Allah Resulü diyor ki, Ravi diyor ki, lisanuhu lahan. Diyor dili bozuk kullanan bir adam vardı orada diyor. Din anlatıyor. Oturmuş birilerine mescidin köşesinde dili anlat, dil şey, dini anlatıyor özür dilerim. Allah'ın Resulü kulak misafir oluyor. Sahabenin bir tanesini çağırıyor. Dikkat buyurun. Subhanallah. Diyor ki erşedu ahakum erşedu ahakum fakat dald. Allah Allah. Dil önemli miymiş? Bakın ne diyor Allah'ın Resulü. Diyor ki kardeşinizi uyarın çabuk. Hatta ne diyor? Erşedu yönlendirin. Yönlendirin kardeşinizi yanlış vesile oluyor. Allahu akbar sırf lisanını düzgün kullanmadığı için söylüyor Allah'ın Resulü bunu. Lahana. Lisanehu laha. Onun diyor dili iyi değildi o adamın. Ko konuşurken böyle yerinde kullanmıyordu lisanını. Allah'ın Resulü ne dedi bakın? Arşadu ahakum fakat dal. Bu dalalete. Dalalet de orada hidayetin aksi olan dalalet değil, yanlışlık manasındadır dikkatlerinizi şey yapayım dik çekeyim inşallah. Yine bakın. Madem bu din bu kelam Arapça üzerine mebni ve Arapça indi Arapçanın yerinde kullanılması dilin ehemmiyeti adına başka bir örnek. Hazreti Ömer'den geliyor bu örnek. Radiyallahu an. Allah ondan razı olsun. Rivayete göre teftiş ediyormuş. Halifeli döneminde. Bir arazide okçular elinde yay ve ok arazide ok çalışıyorlar. Atıcılık yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh onları biraz gözlemliyor. Bakıyor ki hani o Sa'd bin Ebi Vakkaslar, Talha bin Ubeydullahlar böyle attığını böyle ortadan ne bileyim vuran sahabeler, kirişlerini kıran sahabeler yok. Varıyor diyor ki Siz diyor niye böyle kötü atıyorsunuz? Tabii orada kendilerini savunmak adına diyorlar ki inna kavmun mutaallimin. Biz öğrenir, öğrenicileriz manasında bir ibare kullanıyorlar. Ama Arapça bilenler bilir orada inna kavmun mutaallimun olmalı. <gülüyor> Hazreti Ömer hiç o kadar şiddetten değil rivayet edilmiyor. Rivayete göre oklar yayları elinden alıyor rivayete göre yok. Diyor ki dilinizdeki kabahat ok atmadaki daha büyüktür diyor oturun. <gülüyor> diyor ki bu lisanı iyi kullanacaksınız. Çünkü Kur'an'ın lisanıdır. Subhanallah. Diyor ki dildeki kabaatınız atıcılıktan daha beterdir. Oturun. Tasavvur edebiliyor musunuz lisanın ehemmiyetini? İşte Kerim kardeşlerim. Ondan sonra da Hazreti Ömer radıyallahu an şu hadisi söylüyor. Diyor ki semi'tu an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahu imra an asliha min lisanihi. Ben diyor Allah'ın Resulünden şunu duydum. Lisanı düzgün olan adama Allah rahmet etsin. Nereye? Demek ki lisan önemli. Hele hele bu Allah'ın kelamını anlamak adına ise sözün bittiği yerdir burası kardeşlerim. وَهَذَا lisanun arabiyyun mubin, Bunun Arapça bir lisan olduğunu söyleyen Allah Öyleyse gönderildiği lisanın gereği ve kuralları gibi anlaşılmalıdır. Şimdi kardeşlerim, Arapça, tabi burada maksadımız Arap işte lügatı dersi vermek değil. Ama biz bu kavramlara birazdan ihtiyacımız olacak inşallah. Yani Fatiha suresini işlerken, Bakara'yı işlerken, karşılaştığımız ayet-i kerimelerde biz, bu kavramlarla karşılaşacağız. Onun için bu bilgiler önemli. Sabırla dinlemenizi istirham ediyorum. Yani belki bugün direkt Fatiha'dan başlayacağımız gibi böyle bir izlenim olmuş olabilir ama inşallah bu bilgiler doğrultusunda bizler çok yol alacağız. Onun için önemli. Arapça lisanını inceleyen kimse onun üç kategoriye ayrıldığını görür. Bakıyoruz Arapça'ya üç şıkta incelemek mümkün kardeşlerim bir el haqiqatul lugaviyye lugavi hakikat yani lisan hakikatı aslında Türkçemizin yetersiz olduğundan belki lugavi gerçekten lisanın özü manasındadır şimdi ne demek istiyorum bundan Lugat hakikati dedim ya. Yani bizim bugün Türkçe ifadesiyle kelime manası. Not eden arkadaşlar için söylüyorum. Hakikatü'l-lugaviyye demek kelime manası demek. O lisanın kullanıcılarının vakıf olduğu bildiği ana dilin kelime manası demek. Örnek verelim buna. Ra'si. Baş, bir Arap, bir Arap'la konuşuyorken, bir Arap, bir Arap'la konuşuyorken ras kelimesi cümlenin içerisinde geçtiği zaman şunu anlar. Eğer ki onun sözlük manasında, kelime manasında anlaşılmasına eğer bir başka delil yoksa, bir vücudun, gövdenin, bu insan olabilir, hayvan olabilir, başka bir nebatat olabilir. Onun en üst kısmı anlaşılır. İşte kelime manası dediğimiz şey, Arap lisanına baktığımız zaman karşılaştığımız birinci şıklardandır arkadaşlar. el <gülüyor> hakikatul Lugaviyye. Lugaviy hakikat. Bu. İkincisi kardeşlerim, belki de altının çizilmesi gereken, en önemli noktalardan bir tanesi olan hakikatul urfiyye. Ürfi mana. Hiç duymuş muydunuz kardeşlerim? Kelime manasını, şer'i manasını çok duyduk da örfi manasını duydunuz mu hiç? İlginç değil mi? Orfi mana şu demektir. Araplar, Arapçada bir kelimenin bir kavramın kelime manası vardır. Mesela bir örnek verelim. Kur'an ayetine örnek verelim. Dabbe. Not ederim ne için söylüyorum tekrar. Dabbe kelimesi. Ayette geçer. Dabbe kelimesi. Sözlüğü açalım. Dabbe kelimesi kardeşlerim. Yeryüzünde yürüyen canlılar demektir. Ama bugün gidin Arapçayı unutmamış. Fasih Arapçaya vakıf. Bir kardeşimizi tutun kenara. De ki ne demek? Yeryüzünde yürüyen canlı demez size. Örfi olarak Arapların ta başına gittiğimiz zaman örfi olarak yerleştiği mana tebader eder zihninde. Der ki size yeryüzünde yürüyen canlılar yerine dört ayaklı hayvanlar der. İşte usul bilgisi olarak biz Kur'an'a baktığımız zaman eğer ki bir kavram kelime manasından çıkıp örfi manasında kullanıldı ise eğer ona mukaddemdir. Çünkü Araplar onu kullanıyorsa ki Kur'an Araplara inmiştir, Arapça inmiştir öyleyse onların kullandığı metodoloji anlamında anlaşılmalıdır. Bakın ne kadar önemli. Bir ayet-i kerimeyi aldım buraya. Tasnif edersek daha iyi anlaşılır diye. Mesela Allah subhanehu ve teala diyor ki وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ Bakın şimdi ne kadar güzel anlayacağız mesele inşallah. وَمِنَ النَّاسِ Lugavî hakikat az önce dedik kelime manası nedir? Beni Adem Değil mi? Adem oğulları. İnsanlık yani. Geçiyorum son kavrama büyük baş, büyükbaş küçükbaş hayvanlar. Peki vad davabi nereye koyacağız? İşte burada orfi hakikat devreye giriyor ve dört ayaklı hayvanları kastediyor Allah Subhanahu Onun için ne dedik? Lisana baktığımız zaman bir lugavi hakikat dedik kelime hakikati kelime manası iki orfi manası üç hakikatu şer'iyya şer'i hakikat nedir kardeşlerim şer'i hakikat Arapçada bir kelimenin manası var iken şeriat geliyor ona mana yüklüyor değil mi? var mı buna benzer örnekler? çok çok Hepimizin bildiği ve anlaşılır olması adına kardeşlerim. as Az önce de söyledim. Veya cihat. Nedir? Kelime manası itibariyle niyazdır, duadır, yakarıştır. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve diyor ki Sallu kemâ râeytumûni usalli. Beni nasıl namaz kılıyorken gördüyseniz öyle namaz kılın. Namazı bir disiplin içerisinde ameli Ne yapıyor? Bir boyut kazandırıyor ve salah dendiği zaman sahabeler birbirlerine eğer ona özel bir delil gelmedi ise gelmediği müddetçe şer'i imana hep mukaddem olmuştur ve öyle anlaşılmıştır. Kerim kardeşlerim bu lisana dair tasnifi de yaptıktan sonra bize ileride çok lazım olacak. Bakın altını sırarla çiziyorum. İnşallah Kur'an ayetlerini incelerken çok sık karşılaşacağımız bir meseleye daha dayanıp yavaş yavaş inşallah bugünkü dersimizi sonlandırmayı arzuluyorum inşallah. O da hakikat ve mecaz kavramı. Önemli. Tefsir usulünde buna değinmeden geçemeyiz. Şimdi takdir edersiniz ki bazı kesim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Kur'an'da ve Kur'an'dan hareketli Araplarda Arapça lisanında mecazın olmadığını söylerler ve iddia ederler. Sadece hakikat vardır. Ha? Allah Subh'ana ve Teala وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ Dediyse Vaceh, وجه, vacehtir. Yüz, yüzdür. Mecaz nereden çıktı ya? Kur'an'ın Başından sonuna kadar Her şey hakikattir. Dolayısıyla Araplarda da Mecaz diye bir kavram yoktur. Böyle bir iddia var. Bu gerçek mi değil mi? Çünkü biz buna Bizim buna ihtiyacımız olacak. Ben birazdan muteşabih bir ayet okuduğum zaman, yahut da وَيَبْقَا وَجْهُ dediğim zaman veya وَسْأَلِ الْقَرْيَ köye sor dediğim zaman siz dinleyiciler, internetin başındaki kardeşlerimiz köye sor. Köye nasıl sorulur ya? mı diyeceğiz. Öyleyse bu, bu noktaya Temas etmek gerekecektir. Kur'an'da hakikat ve mecaz kavramı. Mecaz var mıdır yok mudur? Buyurun kardeşlerim isterseniz mecaz Kur'an'da var mıdır yok mudur noktasına bir anekdotla açıklık getirelim inşallah. Belki çoklarca kelamdan daha tesirli olacak bir örneği paylaşacağım sizinle. Ve inanın hakikat ve mecaz meselesini inşallah bu örnek vesilesiyle hepimiz anlayarak ve belki çoğunuz da biliyordunuz zaten bu salonu terk etmiş olacağız inşallah çünkü önemli ne diyorum çoklarca kelam sarf etmek mümkün ama örnek calibi dikkat bu gerçek olmuştur onun altını çiziyorum Kur'an'da hakikat ve mecaz meselesi. Mecaz var mıdır yok mudur tartışılıyor. İki tane genç, iki tane Müslüman kardeşimiz. Oturuyorlar ve bir mevzu açılıyor. Kur'an'da hakikati var mıdır, şey özür diliyorum. Mecaz var mıdır yok mudur? Kur'an sadece hakikatimi ihtiva eder, ayetlerde mecaz manalarda var mıdır? Gençler tartışmaya başlıyor. Dikkat! Tartışmanın birinci günde sonuç yok. Mecaz olduğunu iddia eden deliller getiriyor, ikna edemiyor karşı tarafı. Hakikat olduğunu iddia eden adam ki zaten delillerin açık ve beyan oluşundan dolayı hakikat olduğu aslında sadece hakikat vardır diyenlerin görüşü şahıs kalır. Düşük kalır ama konuyu anlamak adına işte tartışıyorlar. Üç gün sürüyor tartışma. Kur'an'da mecaz olduğunu iddia eden genç tıkanıyor. Yani nasıl bir delil getirecek? İşte benim az önce serdettiğim ayetleri söylüyor. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ -e diyor Allah köye sor diyor. Köye sorulur mu hiç? Buna benzer argümanlarla yaklaşıyor ama cık, ikna edemiyor genci. Ertesi gün varıyor. Diyor ki kardeşlerim. O Kur'an'da mecazı kabul etmeyen kardeşe diyor ki senin bir şeyhin vardı hatırlıyor musun? Diyor ki şeyhinin ismini veriyor. Diyor ki o amaydı hatırlıyor musun? Evet diyor rahimahullah. Allah ona diyor merhamet etsin amaydı. Diyor hala bugüne bugün ondan feyiz alıyoruz. Mecazın, Kur'an'da mecazın olduğunu savunan genç diyor ki Vallahi diyor وَهُوَ ف۪ي جَهَنَّمَا وَبِئْسَ الْمَص۪يرِ O diyor cehennemde yanıyor şu anda. Cehennemin yakıtıdır o diyor. Şeyhına söylüyor bunu. وَاَدَلُّ <gülüyor> سَب۪يلِ O diyor en derinlerde veya sap, sapkınlığa düşmüştür diyor ayet-i kerimenin manasıyla. Subhanallah bu çok ciddi bir itham yani. Kur'an'da hakikatin olduğunu iddia eden, mecazın olmadığını söyleyen o genç diyor ki, استغفر الله, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَل۪ي Sen diyor benim şeyhim hakkında ne diyorsun? O diyor koskoca işte böyle böyle ilmi çalışmalar yapmış bir şeyh. İslam'a neler kazandırmış çok hayırlı birisi. Nasıl olur da sen böyle bir ithamda bulunabilirsin deyince, o genç diyor ki, vallahi ben demiyorum. Tekrar ediyor diyor ki senin şeyhin kör müydü? <gülüyor> Gördü. O Kur'an'da mecazın olduğunu savunan genç ayet okumaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Men kana fi hadhihi a'ma fehuve fil ahireti a'ma. Allahu ekber. Ve adlussabila. Diyor ki ayet aynen şöyle tercümesi. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür ve sapıklığın en derinine gitmiştir. Genç sadece bu ayeti okuyor. Men kana fi hadi a'ma fehuve fil ahireti a'ma. Bu ayeti duyunca karşı taraftaki genç diyor ki la havle ve la kuvvete illa billah. Bu ayetin manası böyle değil diyor. <gülüyor> Hemen o genç soruyor ki peki nasıl? Kör? Kör. Bu madem Kur'an'da mecaz yok, hakikatin dışında hiçbir manaya hamledilemez, öyleyse diyor senin şeyhin yanıyor. Diyor ki vallahi yanmıyor. Çünkü onun manası başka. Diyor ki öyleyse Kur'an'da mecaz var mıymış? Var mıymış arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de mecaz varmış. Subhanallah. Belki hakikat ve mecaz meselesi bu kadar net anlatılabilir. Bize de elhamdülillah ne kadar yardımcı oldu. Bakın bu örnek. Öyle değil mi? Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Şimdi mecaz noktasında da ince bir anlatılması gereken elzem nokta var. onlardan inşallah sonlandırmaya çalışacağım. Bir kelimenin ilk önce, kavramın ilk önce kelime manasına bakılır kardeşlerim. Vaceh kelimesi. Bir ayet okuyorum sabah evden çıkmadan Ve yebka Vechu rabbike zül celali Vel ikram Sadakallahu'l-azim Rabbin yüzü Baki kaldı Cık. Bu hakiki manası değil mi üstadım? Bu iş, bu kelime manası Rabbin yüzü Kalıcı olandır Baki olandır ne zaman hakiki mana, kelime manası, mecaza hamledilir kardeşlerim? Hakiki manasında, kelime manasında anlaşılmasına başka bir delil, başka bir ifadeyle karine tespit edildiği zaman. Hemen bir örnek vereyim. Araplar şöyle der. İyi çalışan başkan, vali, emir için şöyle derler. Ben el emiru el medinete. Başkan, emir, halife artık emir statüsüne kim mi koyarsanız koyun. Medine'yi inşa etti. Bina etti. Araplar bunu birbirleriyle konuşuyor sohbet ederken. Ne anlıyoruz biz? Mecazi şimdi devre dışı bırakalım lütfen. Kelime manası itibariyle ne anlıyoruz? Başkan sabah, akşam kendi başına koskoca şehri imar etti. Peki bu mümkün mü kardeşlerim? Hayır. Kelime manasıyla anlaşılmasına karine var, olması gerekir dedik ya. İşte vakanın kendisi, kelime manasıyla anlaşılmayacağına hamledilerek mecaz manası alınır. Yani başkan o şehirde çok çalışkan demektir. Gelelim ayete Ve yapkâ ve dedik. Rabbin yüzü baki kaldı. Yüz. Kelime manası bu. Peki soruyorum kardeşlerim size ve bizi ekran başında dinleyen mümin ve mümine kardeşlerimize. Allah Azze bu ayet-i kerimede bizim gibi bir yüzü veya bizim algıladığımız yüz manasına hamledebilir miyiz? Niçin? Niçin itiraz ettiniz? Deliliniz var mı? Var. Bismillahirrahmanirrahim. Leyse kemithlihi şey'un. Hiçbir şey ona benzetilemez. Ne oldu? Biz bu delili karineyi aldık. Ve yapkâ ve cuhurabbik ayetinin yanına koyduk. Hakiki manasında, kelime manasında anlaşılmaya mani teşkil etti. Peki o zaman ben vecihi nasıl olduracağım? Keyfimden mi? Hayır. Başta ne dedik? Arap lügatının disiplinine uyarak kerim kardeşlerim. Araplar böyle mecliste otururken birisi içeriye girmiş şöyle demişler câ'e vajhul kavm câ'e vajhul kavm kavmin yüzü geldi Cık. değil ne geldi? kavmin ileri gelen şerefli olan zatı geldi demektir bu benim ifadem değil bu Kur'an'ın indiği dönemde Arapların bir tabiridir. Şerefli birisi içeri girdiği zaman bakın vacih kelimesini kullanarak ne diyor? Câ'e vacihul kavm. Kavmin yüzü geldi. Bundan kastı nedir? Kavmin yüzü geldi değil. Kavmin şerefli zatı geldi demektir. Öyleyse madem ki Araplar bu manada mecazı kullanmış... Bizde ne yapıyoruz? da bu içtihadi bir meseledir. Alimler müteşabih ayet olması hasebiyle kardeşlerim. Vecihi çoklarca manada kullanan Arapların kendi içtihadına göre hani ne derler? Tercih ettiğim görüşten hareketle hani böyle yorum yaparlar ya müfessirler birisini tercih eder. Ama burada ne oluyor mana? Ve yapkâ vecihû rabbikin manası. Sadece Rabbin zatı baki kalır demektir. Yüzü değil. Çünkü hakiki manasında anlaşılmaya ne vardır? Mani vardır kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, az önce yine bir örnek vermiştim bununla ilgili. Şimdi daha iyi anlaşılacağını umduğumdan dolayı şimdi veriyorum tekrar. Mesela ayeti kerimede aynen şöyle geçer. وَسْأَلِ الْقَرْيَةِ köye sor nasıl sorabiliriz ki köye köye sorulur mu köy benim nasıl muhatabım olsun cansız varlıkken ama Araplar köy ifadesinden mecaz olarak neyi kastediyordu o köyün yaşayan insanlarını öyleyse Allah subhanahu ve teala bu ayet-i ne diyor Köyün sakinlerine bu meseleyi bir sor. İşte kardeşlerim, mecaz ve hakikat meselesi de böyledir. Eğer ki toparlayacak olursak, öncelikle tabii ki kelimenin lügat manası ele alınmalı. Şeriat ona bir mana yüklediyse o alınmalı. Ama eğer ki kelimenin kavramın kelime manasında anlaşılmasına bir mani varsa... Ne yapılmalı? Arapların kullandığı bu disipline göre mecaza hamle edilmeli. Kerim kardeşlerim, inşallah ben bu vesileyle bugün e, usulü tefsir e, başlığı altında, yani bugünkü konumuzun başlığı olarak seçmiştik. Yani tefsir yöntemlerine dair, usulüne dair bazı ve çok önemli, ileride çok daha lazım olacak olan, ...noktalara değinmeye çalıştım. Ve inşallah araştırmak isteyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Haftaya yine usul e, noktalarından olması hasebiyle muhkem ve muteşabih ve de akıl meselesini inşallah e, incelemeye çalışacağız. Ve zaten onun ardından da yetiştirebilirsek haftaya, yetiştiremezsek ondan sonraki haftaya Fatiha'dan inşallah başlamış olacağız. Allah subhanahu wa ta'ala bu tefsir derslerimizi hayırlara vesile olsun inşallah. Şerlerin hayra, tebdiline vesile eylesin. İslami hayatın başlamasına bu yapmış olduğumuz hayırlı ameli e, vesile kılsın inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerden razı olsun. Ve lilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.